Çocuk Bahçesi Yapım Ankara Radyosu Annemin Türküsü Birinci Bölüm Yazan Filiz Ersöz, yöneten Ergin Orbey, yapımcı Ersan Edinç, efektör Hamid Çelik, teknik yapım Alican Deniz, Ali Ersoy. Bu bölümde oynayan sanatçılar: Rıza Alpay İzbırak, Metin Nizih Alataş, Anne Zafer Çankaya. Anne, Anne. Metin. Geldin mi oğlum? Erken mi dağıldı bugün okuyorsa? Ah, Yok. Saat bir. İyi misin sen? Evet. Evet. Koy çantanı şuraya. Yaklaş. Ateşli misin yine? Dereceyi getireyim mi? Hayır yavrum. Otur karşıma. Seninle konuşmak istiyorum Peki anneciğim Seni dinliyorum Bu sabah Ayşe Hanım'la Ziya Bey geldi Postacı kapıya mektup bırakmış Bak işte masanın üstünde e, Mektup kimden geliyor? Her şeyi anlatmam gerek Mektup amcandan Erzurum'dan geliyor Ya Çok sevindim Hemen okuyayım mı? Dur dinle beni Ziya Bey'in aracılığıyla... ...daha önceden amcanla haberleşmiştim. Sana anlatacaklarım var. Önce şunu bil. Ziya Bey'lerin iyilikleri unutulmaz. Biliyorum. En yakın komşumuz onlar. E, hadi anlat anne. E, ne yazmış amcam? Amcam bir süre sonra buraya geliyor. Artık onların yanında kalacaksın. Zaten okulunuzun tatile girmesine ne kaldı ki? E, amcamın geleceğine sevindim ama... Neden onların yanında kalacağım? Yaz tatili için mi gideceğim yoksa? Hayır. Sürekli orada kalacaksın. Seni yalnız bırakır mıyım hiç? Benim ne kadar hasta olduğumu biliyorsun. İyileşeceksin anne. Eğer amcam gelirse birlikte gideriz. Of Metin of. Anlamaya çalış. Güçlü ol oğlum. Senden istediğim bu. Böyle kararlar verirsen güçlü olamam. Öyle ya. Bazı şeyleri anlayamazsın. Çocuksun da Çocuk da değilim 13 yaşına basacağım artık Benim gözümde hiç büyümedin ki oğlum Ama <gülüyor> Çok şükür seneye ortaokul bitiyor Ben yine bugünleri gördüm Ya baban Amcamın çocukları Oğuz'la Ayça'yı Pek hatırlayamıyorum Haklısın Beş yıl önce gelmişlerdi Babanın vefatında Oğuz seninle yaşıdı Ayça da on yaşındadır şimdi. Pek sevimli bir kızdı. Ee, kolunu uzatsana. Hadi nabzını sayacağım. İyi ki bizim eczacı öğretmiş sana. Heveslisin bu işlere. Senin doktor olmanı istiyorum. Söz ver bana Mit. Belki yüz kez söz verdim. <gülüyor> Peki söz. Söz anne. Hadi uzat kolunu da sayayım. Ha, tamam. Dur kımıldama. Ah. Neden bu kadar yavaş atıyor? Bakma sen, Umursama. Nasıl isterse atsın. Olur mu öyle şey? Sus şimdi. Dinle beni. Bizim evin yakınlarından yol geçecekmiş. Ziya Bey söyledi. O zaman buralar çok para edermiş. Üniversiteye gittiğinde satarsın. O parayla tahsiline devam edersin. Oho. Daha üniversiteye gitmeme yıllar var. Öyle... Biliyor musun? Sen tren yolculuğunu severdin. Belki amcan seni trenle götürür Erzurum'a. İsterse uçakla götürsün. Gitmeyeceğim. Peki oğlum. Peki. Gitme. Bana biraz su verir misin? Ama buz gibi olsun. Aa, soğuk su sana yasak. Benim için yasak diye bir şey yok artık. Anne ve babalar her zaman çocuklarının yanında olmayabilirler. Ama ben ölsem bile beni hep yanında hissedeceksin. Öğütlerim hep kulağında kalmalı. Böyle olursan kendimi çok rahat hissederim. Ne demek istiyorsun? Pek anlayamadım anne. Her neyse. Benim sevdiğim bir türkü vardı. Bunu dinlediğinde hep beni hatırla. Hangi türkü? Hatırlayamadım. Haklısın. Bu türkü benim hissettiklerimi anlatıyor oldu. Hadi söylesene. Yüksek yüksek tepelere Ev kurmasınlar Aşrı, aşrı memlekete Kız vermesinler Annesinin bir tanesini hor görmesinler Uçan da kuşlar Neti. Saatlerdir hiç konuşmadan pencereden bakıyorsun. Biraz restoranda oturalım mı? He? Hayır amca. Kompartmanımız daha rahat. Tren ne kadar hızlı gidiyor. Evler, ağaçlar, yollar bir anda yok oluyor. Her geçen dakika evimizi İstanbul'u uzaklarda bırakıyor. ...kim bilir bir daha ne zaman göreceğim oraları. Üstelik... ...üstelik annem de yok artık. <Gülüyor> Haklısın. Haklısın. <Gülüyor> Onun genç yaşta... ...aramızdan ayrılması çok üzücü. Ee, sana üzülme diyemeyeceğim. Ama adın gibi... ...metin olmaya çalışıyor oğlum. Mümkün değil. Sen olmasaydın... ...ne yapardım acaba? <Gülüyor> İnsanlar ...doğar... ...büyür ve ölürler... ...bu doğa kanunu... Ee, ...artık ben varım yanında... ...ömrüm oldukça... ...seni yalnız bırakmayacağım... Ee, ...metin... ...metin... Ee, ...beni dinlemiyorsun yine... Hı? ...dinliyorum... İyi. bak oğlum, ...sen 18 yaşını dolduruncaya kadar... ...babandan kalan yetim maaşını ben alacağım... ...ve bankaya yatıracağım. Ben anlamam o işlerden. Ne yaparsan yap amca. Öyle. Şu an bunları konuşmanın ne gereği var? Seni üzmek istemedim. Biliyorum. Biliyorum. Ee, ha, e, şu karşıda görünen heybetli dağ... ...yurdumuzun... ...hangi dağı olabilir? ha? Bil bakalım. Eee... ...biraz önce Kayseri'ye yaklaşıyoruz demiştim ...demek ki Erciyes'da... <gülüyor> aferin, aferin... ...Kayseri'den sonra Sivas... ...Erzincan... ...sonra he, Erzurum... Bana biraz Oğuz'la Ayça'yı anlatır mısın hmm, amca? Tabii, tabii... ...önce Ayça'yı anlatayım sana... ...bizim orada onu sevmeyen yoktur... ...cin gibi, akıllı, güzel... <gülüyor> ...ama yaramaz, yerinde duramıyor... ...seneye beşinci sınıfı okuyacak. Ya. Peki... ...acaba Oğuz... ...benim yanınızda kalmama sevinir mi dersin? Ee, hem de çok sevinir. Yalnız... ...yalnız biraz sorunları olan bir çocuktur. Ee, nasıl bir sorun anlayamadım. Haklısın. Haberiniz olmadı tabii. Bundan üç ay önce... ...karlı soğuk bir gündü... ...kapının önünde ayağı kayıp düşünce... Elinin parmak sinirleri ezildi. Bu yüzden parmakları biraz kıvrık kaldı. Ya çok üzüldüm amca. Hele biz, hele biz. Sevim yengen neredeyse bu yüzden hastalandı. Sinirli bir kadın oldu. Aa, sizlerin de sıkıntılı günleriniz olmuş. Ya, hele yengenin. Yani şimdi Oğuz o parmaklarını kullanamıyor mu? Kullanamıyor. Oysa inat etmese, doktorun verdiği egzersizleri yapsaydı... ...parmakları düzelebilirdi. Peki, ya yengem? Yengem yanınızda kalmamı nasıl karşılar dersin? Sevinir, sevinir, sevinir tabii. Onu üzmem, işlerinde yardımcı olurum. Keşke... ...keşke annem de bizimle olsaydı. Ama o yok artık. Her şey bitti. Aa. Hani bana söz vermiştin, bu konuyu açmayacaktın. Hı? Söz verdim ama kendimi tutamayacağım galiba amca. Haklısın, haklısın. Ee, ancak senin durumunda olan binlerce çocuk var dünyada oğlum. Üstelik üst Metin Aa, beni yine dinlemiyorsun? Çevirdim başını pencereye. Dinliyorum amca. Bak. Bak biz yaz tatillerinde yengenin köyüne gideriz. Palandöken dağlarının eteklerinde bir köy. Yengemin orada kimi var? Hmm, yaşlı bir babası, Sami Dedeniz. Sevimli, cana yakın, dilinden türkü düşmeyen biri. Köy uzak mı size? Pek uzak sayılmaz. Minibüste bir iki saatlik yol. <gülüyor> Ama minibüs bulmak bir mesele. <gülüyor> Biliyor musun? Bizim ev bahçeli yeşillikler arasında şirin bir evdir. Aa, kümesimiz de var. Sever misin kümes hayvanları? Aa, hem de çok. Ama en çok köpekleri severim. İstanbul'dayken hep isterdim annem de. Amca. Acaba annemin hastalığı... Bak bak verdiğin sözü unutuyorsun yine. Ha. Şimdi Ayça ile o seni merakla bekliyorlardır. Ne güzel... Tatile de girdiniz. Birlikte gezer oynarsınız. Seneye Oğuz'la ortaokulu bitiriyoruz. E, öyleyse açadı beşinci sınıfa gidecek. Aa, biz konuşmaya daldık. Etrafı seyretmeyi unutmuşum. Ha, Metin, Metin bak. Bak Kayseri'ye giriyoruz. ...ki gün sürdü. <gülüyor> Nedense pek sıkılmadım. Ya sen Metin? Ben, ben de amca. Aa, annem... Düşünsene, yurdumuzun bir ucundan... ...bir ucuna geldik neredeyse. Eh, işte buralar... ...bizim çarşılarımız. Şu aşağılarda... ...daha büyük dükkanlar var. Buranın insanları ne kadar canayık Herkes sana selam veriyor. <gülüyor> Çoğu öğrencilerimin... ...velileri... Evimiz bu küçük çarşıya yakındır Metin. Yarın Oğuz ve Ayçe ile gelir, her tarafı gezersiniz. Hele onların bir de Hasan abileri vardır. Çarşıda ayakkabı tamirciliği yapan. Ama fırsat buldukça daha çıkar. <gülüyor> Sonra da onlara anılarını anlatır. Aa, demek Hasan abi iyi bir de dağcı. Yok <gülüyor> canım, pek de öyle sayılmaz. Amca, hani sen trende babamdan alacağım maaşı bankaya yatıracağını söylemiştin ya? Ne? Ne olmuş? İşte ben o paranın hepsini sana vereceğim. O paranın bir kuruşuna dahi dokunmak yok. Bankaya yapacak, Senin hesabın. Zaten büyüdüğümde bizim evi satarız istersen. Ziya amca oradan yol geçeceğini söylemiş. Belki de hepimiz İstanbul'a yerleşiriz. Çünkü doktor olmaya kararlıyım. Anneme söz vermiştim. Üniversiteyi İstanbul'da okuyacağım. Ee, Erzurum'da da üniversite var oğlum. Biliyorum ama... <gülüyor> ama seni İstanbul diye tutturuyorsun ha? Eh. İnşallah Metin. Her şey gönlünce olsun. Ha? Ha işte bak bizim evin sokağına da girdik. Aa, bu sokak öyle mi? Ah Ne kadar da şirin. <gülüyor> Aa, şu köpeklere bak amca. <gülüyor> Onlar sokak köpekleri. E Sevdiğine göre yengenin köyüne gittiğimizde bir tane getirelim. ha. Ona bir de kulübe yaparım bahçeye. Aa, o zaman üzüntülerimi biraz unuturum. Aa, bak işte şu karşı köşedeki tek katlı bahçeli ev bizim. Aa, gördüm. Kapının önündekiler de Oğuz'la Ayça. Aa, bak bizi görmediler. Sesimizi çıkartmadan yaklaşalım. Sürpriz olsun. Ha? Ah, Ayça ne güzel bir kız. Sapsarı uzun saçları var. Hadi seslensene amca. <gülüyor> Aa, bak Sevim yengen de çıktı kapının önüne. Ee, e, daha fazla dayanamayacağım Metin. Ayça! Oğuz! Koşun! Koşun Metin'i getirdim size. Ayça koşuyor bize doğru. <gülüyor> Ama... Oğuz'la yengem pek sevinmiş gibi değiller. Annemin Türküsü Sürekli Oyunumuzun birinci bölümünü dinlediniz. İkinci bölümde buluşmak dileğiyle.